Merhaba Su Hakkında hoş geldiniz. Ben Hakkun İlhan. Ben Doran Yüce. Su Hakkında bugün e, Kuzey Kıbrıs Su Temini Projesi'nden bahsedeceğiz. Bu projeyle Türkiye'den Kıbrıs'a denizden denizin altından geçirilerek su gönderilmesi için e, yarın imzalar atılacak Ankara'da. Bir aksilik olmazsa. Evet. <gülüyor> 17 Ekim 2015 tarihinde resmi açılışı yapılmıştı projenin. Daha önceden de bir takım açılış törenleri yapıldı. Ama işletmeye yönelik anlaşmazlıklar nedeniyle bir türlü bu proje devreye alınamadı, anlaşmanın bir türlü imzalanamamış olması hükümet ortaklar arasında sıkıntıya bile neden olmuş. Kıbrıs zaten. içerisinde zaten Türkiye ve Kıbrıs arasında da çok ciddi problemlere yol açtı. Biraz e, projenin teknik e, bilgilerini hatırlatalım. Büyük evet. bir proje, Asrın projesi diye ifade edilen proje. Evet. E, az önce Akgün'ün söylediği gibi 80 kilometresi deniz altından e, geçen toplamda 106 kilometre uzunluğundaki borularla yıllık e, 75 milyon metreküpün metreküp hı hı. suyun e, işte Türkiye'den e, Kıbrıs'a aktarılmasını içeren bir proje. Bu suyun e, yaklaşık yarısı hı hı. E, gönderilecek suyun yaklaşık yarısı içme e, kullanma amaçlı kullanacağını söylüyorlar, kullandırılacağını. E, kalan yarısının da e, sulamaya tahsis edileceğinden e, bahsediliyor. Bu e, Şimdi zaten imzalanma süreci e, hala Hı. devam ediyor. Evet, yarın evet, yani. e, itibariyle e, işte Kıbrıs'ta e, Ömer Kalyoncu muydu? E, ...yanlış söylemiş olmayayım ismini... Evet. Ee, ...imzaya yetkilendirildiği e, ifade ediliyor... ...ve imzalar atılacağı söyleniyor... ...ama hı hı. E, biliyoruz ki bu projeye Kıbrıs içerisinden çok yoğun muhalefet var. Evet. Aslında bu bir e, Havzalar Arası Su Aktarım Projesi. Buna evet. ilişkin olarak e, bizim genel olarak tavrımızdan bir miktar bahsedelim. Havzalar Arası Su Aktarım Projesi'nin... Ee, Hı -hı. bir çözüm oluşturmayacağını bundan önceki yapılan projelerde dünyanın sorunu oluşturduğunu de, evet Hı -hı. E, çözüm oluşturmayacağını hatta Hı -hı. var olan sorunları büyüteceğini e, düşünerek biz bu tür projelerin olmaması gerektiğini e, ifade ediyoruz Hı -hı. ama e, Kıbrıs meselesinde aktarılan su meselesinde daha boyutlu problemler de var işte biz de bugün hı hı. E, Kıbrıs'tan e, Murat e, Kanatlıyla Kanatlı birlikte. birlikte bu hı hı. mevzuyu konuşacağız. Evet Murat Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhaba hoş geldiniz. Evet şimdi. Hoş Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Şimdi evet. çok önemli bir projeden bahsediyoruz. Zaten asrın projesi falan diye söylenip duruyor o sürekli. O sizi düzelteyim birazcık dinledim. Asrın projesi değil aslında. Asrın su özelleştirmesi projesi deysek. <gülüyor> bizim çok doğru diyorsunuz. Evet. <gülüyor> yani şimdi siz özelleştirmeden bahsetmişken hemen bir soralım. Hani Bu projenin. Ee, ...hani bu kadar karşı çıkılmasının nedenleri nedir Kıbrıs'ta da... ...Türkiye'de de tabii muhalif sesler var ama Kıbrıs'ta özellikle çok daha fazla. Neden yani e, bu sebeplerden bahsederek biraz konuşmamıza girelim. Yani şimdi e, yani birkaç tanesini siz biraz önce aslında söyleyebiliriz. Ee, Hı -hı. Şimdi, orta, şimdi bir genel bir problem var, bir bizim itiraz ettiklerimiz var. Evet. Dediğiniz ki işte bir kısmı yarısı içme suyu, yarısı tarım olacak iddiası hı hı. var. Evet. Bu bile kendi başına bir problem. Yani hala daha iddia. 75 milyon su, metreküp su geliyor evet. ve bir iddia var ortada. Yani biz bu suyu nasıl kullanacağımıza dair en uza hı. yapılmış bir şey yok ve bu özel bir şirkete verilecek. Evet. İkincisi yarın imzalar atılacak ama kullanıcı olarak veya tarımda bunun nasıl bir fiyatlandırılacağını ...heniz daha kimse bilmiyor. İmzalar atılacak, proje hayata geçecek... ...yani proje hayata geçti... E, ...işletim hakkı devredecek... ...ondan Hı -hı. sonra biz kaç para ödeyeceğimizi... ...öğreneceğiz. Bu sıradan... ...insanlar açısından... E, ...yani temel e, itiraz noktaları... sokaktaki e, insanın temel... E, ...itiraz noktaları buna yönelik... ...olarak... E, ...bizim itirazımız... E, ...ilk başta sizin başlattığınız e, tartışma niteliğinde... ...yani Hı -hı. suyun... ...aslında... Ee, ekolojinin bir parçası olduğu, herkesin ekosistemde yaşayan tüm canlıların ortak bir e, şey olduğu, varlığı e, olduğu, müşteri hakkı olduğu, e, herkesin eşit derecede e, yararlanması gerektiği, e, herhangi bir şekilde birinin mülkiyetinde olmaması gerektiği üzerinden e, bir itirazımız var. Hmm. E, çünkü birazcık hatırlarsak aslında... Türkçesi tam olarak şura dert geliyor. Dragon çayında e, özgürce akan bir e, dereyi e, siz Ava Köprü Barajı yaparak oraya hapsediyorsunuz. Hı hı. Özel bir şirkete devrediyorsunuz bunu. Bu özel şirket 25 yılına Kıbrıs'ın kuzeyindeki bütün belediyelerin e, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu e, sistemlerine devralarak Altyapılarını yapacak şekilde bir özelleştirme sürecidir aslında. Hı hı. Yani bağımsız, özgür akan, oradaki insanların e, bir e, kullanım hakkına sahip olduğu suyu siz getirip özel bir şirket aracılığıyla burada e, buradaki insanlara satmanızdan bahsediyoruz. E, i̇tiraz noktamız bizim e, suyun özelleştirilmesinin kabul edilemeyeceği noktasında e, bizim itirazımız suyun hayat olduğu ve satılamayacağı. Böyle bir yerde itirazımızı yükseliyoruz. Evet ee, Evet şimdi aslında e, 23 maddelik bir sözleşme olduğu söyleniyor e, bir yandan da bu sözleşme Kıbrıs içerisinde de e, farklı biçimlerde değerlendiriliyor e, hükümet e, olumlu bir projeden bahsediyor ve imzalamak konusunda da müzakere edildi ve sonuçta da işte e, kimi e, adımlar attılar e, Türkiye tarafı için söylüyor bunu e, artık imzalamakta bir çekincemiz yok Diyor. Ama siz de az önce ifade ettiniz, başından beri aslında Türkiye'nin şöyle bir tavrı olduğu buradan da gözleniyor. Yani biz... Su taşıyoruz e, Kıbrıs'a, çok hayırlı bir iş yapıyoruz e, ve bunun karşılığında Kıbrıs bu suyu yönetebilecek nitelikte özelliklere sahip değil. Hem ekonomik olarak hem de idari yapılanması olarak. Bu da bir başlı başına bir problem olarak gözüküyor buradan. Siz ne dersiniz bunun için Murat Bey? Şimdi yani bir kere e, iddiası böyle. Ama dönüp diyor ki ben bu projeye de 1.6 milyar, işte bunu nasıl söyleyeceğim çok komik, Hı -hı. E, şeyi bilinmiyor. Yani kimi açıklamalarda girip bakarsanız bu dolardır. 1 milyar, 6, 1 milyar, 1.6 milyar dolar. Kimi yer euro, kimi yerde TL. Parası, bunu bilmiyorum. Bir kere işte projeye ne kadar para harcadın bilmiyorum. Bu kadar <gülüyor> bir para harcadım diyor. Evet. E, ve bu parayı bir şekilde benim, en azından geri almam gerektiğinden bahsediyor. Hı hı. Ee, yani geri almaktan bahsediyor ama bu arada yani projenin ismini hatırlarsak Alaköprü e, Barajı'nı oraya bir de hidro, elektrik santralı yaptı. Yani hala hazırda Türkiye o projeyi çalıştırıyor. Zaten HES'ler hep beraber karşıyız ama oraya bir HES kurdu. HES'i çalıştırıp oradan zaten kendi altyapısını bir şekilde döndürüyor. Ee, ve bizim bilmediğimiz e, bundan da önemli e, ihale sürecinde katılmadığımız ihale sürecinde çıkıp çıkmadığını herhangi bir yerde göremediğimiz e, hmm. denizden su getirme e, aktarma projesi tamamıyla bir şekilde kalyona veriliyor. Kalyon bildiğiniz gibi Türkiye'de de birçok şahibeli hmm. projeye e, taraf olmuş durumdadır. Ve bu hmm. şirkete bu veriliyor ve deniyor ki bu şirket şu kadar bir para harcadı. Bununla ilgili bizim hiçbir bilgimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. E, nasıl ne, ne, ne, bir ihale oldu. Kaç para harcandı. Şimdi bütün bunların hepsi bize faturlandırılmaya çalışılıyor. Bunun karşılığında faturlandırılmaya çalışılıyor. Bütün altyapı projeleriyle beraber. Yani bundan sonra Kıbrıs'taki hiçbir belediye, sisteme katılacak olan belediyeler altyapı projesini 20-25 yılında yapmayacaklar. Bütün su, kanalizasyon ve yağmur suyu sistemleri bu şirket tarafından yapılacak. E, alacak ihale alacak işletme, alacak şirket ve bu su faturalarını yansıyacak hem suyu bize satacak hem de altyapı projelerini satacak ve faturalandıracak. Hı -hı. E, yani şimdi burada bahsedilen bize iyilik yaptığı söyleniyor ama evet, evet. iyiliğin ne olduğu hala daha görmedik yani. <gülüyor> şimdi, e, i̇yilik olsa yani. bedava verirlerdi zaten Murat Bey yani iyilik falan değil dayanışma <gülüyor> yani, amaçlı olmadı ortada. Bize evet. sorumuz şu yani e, şöyle bir yerden de ciddi bir sorun var. Şimdi bu bir kar elde etmek güdüsüyle gelecek şirket hı hı. su çoğu zaman e, kamusal ihtiyaçlarla ortaya çıkar. Günün sonunda bu altyapıları siz bu şirketin e, tamamıyla keyfiyatına bıraktığınızda yarın o bir su gün kamusal bir çıkar için, kamusal bir yarar için bir altyapı yatırımı yapılması gerekirse bir bölgeye Hı -hı. çok da zengin olmayan bir bölgeye su götürmek veya kanalizasyon servisi götürmek gerekirse bu şirketi yaptırabilecek misiniz? Böyle evet. bir şey olabilecek evet, mi? Evet. Bunu, bu tamamen buğulat. Tamamen 25 yıl boyunca bir özel şirkete bütün şeyleri devrediyorsunuz. Bütün, evet, bütün... Ee, bütün... büyük konu. E, ...satsanız da satmasanız da... ...zaten itirazlardan geliyor şey o. Alım garantisi. veya Bu şekilde 75 milyon alım garantisi var. Evet. 75 milyonu beğenseyiz de beğenmeseniz de... ...kullansanız Ürün da kullanmasanız da suyu. E, evet. Verimli olmayacak olsa bile parasal olarak... E, ...alacaksınız bunu, mecbursunuz. Böyle Hı -hı. bir proje yani kabul edilebilecek nitelikte değil. Evet, doğru diyorsunuz. E, Murat Bey, şey söylediniz, şimdi bu... E, Belediyelerin dahil olduğu bir e, kuruluş var anladığımız kadarıyla bir de bunun dışında olan belediyeler var. E, bu belediyelerin de yani dışında olan sistemin dışında olan belediyelerin de bu anlaşmayla birlikte e, su temini konusunda yine e, şeyden Türkiye'den gelecek sudan faydalanacağı ama e, şirketin e, elde edeceği e, %10'luk şeyden mi kardan, kardan e, pay alamayacakları e, ayrıca kendi yatırımlarını e, kendilerinin yapmak zorunda olduğu e, hı -hı. Bunlar da bunlarda zaten sorun şey, olarak ifade şey, ediliyor anlaşmaya Aslında, konulmuş yani biz, anlaşma evet. dışında kalan belediyelerin e, belediyelere su temini noktasında bir şans tanınmıyor gibi görünüyor yani görünüyor. sözleşme evet. öyle hı. Yani sözleşmeyi okuduğunuzda zaten son e, bizim hükümetin törenlerle çok güzel dediği şekliyle baktığınızda e, gerçekten buraya geliyor. Yani aslında sorunlar şu. Bu e, çağımızın neoliberal çağın e, bize e, getirdiği e, dırnak içerisindeki demokrasi hediyelerinden biri. Hı -hı. Seçenek varmış gibi yapıyorlar ama aslında seçenek Seçene yok. Evet. Yani seçebilirsiniz seçe isterseniz ama seçtiğiniz o seçenek aslında size daha pahalıya mal oluyor. <gülüyor> Belediyelere söylemem gene muğlak bir şekilde sistemin dışında kalabilirsiniz. Yani Gene bu şeyle ilgili olarak sisteme katılmayabilirsiniz. Katılmazsanız da Türkiye'de bizim getireceğimizi bu fiyat neyse siz altı kaynaklarından kullanarak şu aşamada tuzlandılar, yüksek evet. kalitele aynı fiyata alacaksınız diyor. Yani fiyatta da bir şey yok, Hı. aynı fiyata alacaksınız. Türkiye'den de isterseniz, yani Türkiye'den gelen sudan da almak isterseniz, e, şirketin verdiği altyapı e, projelerini, onun belirlediği sürelerde, onun verdiği sürelerde tamamlamanız gerekiyor. Nereden Hı. kaynak bulacaksınız e, ve onun verdiği standartlar ölçüsünde, Standart ne? Yani evet. kim karar verecek buna? Şirket diyecek ki bu standartları tutmuyorum ve ben size su vermiyorum evet. dediğimde evet. E, nasıl bir alternatifiniz var? Belirsiz. Evet. E, tabii e, yani e, en önemli sorun e, yani olduğu gibi yerel yönetimleri bir şirketin denetimine vermekte sudur budur da e, biraz önce siz ilk porağın başında söylediniz. Havzalar arasında su aktarımı falan. E, yani şimdi bütün bu projeyi konuşuyoruz da ee, ve bir sistem oluşturmaktan bahsediyor. Bir kere Dragon Çayı'nın hangi, ne kadar bir süre burayı besleyebileceğini bilmiyor. Yani proje 20-25 yıllık olduğunu evet. söyleniyor ama bu Dragon 50 sene ne? boyunca su su vereceğiz Kıbrıs'a deniliyor zaten Murat Bey. Bir de öyle bir şey var yani işte Recep Tayyip Erdoğan da söylemiş konuşmalarında, Vesseler oldu Kıbrıs'ın 50 senelik su sorununu çözdük diyorlar. Bırakın 25 Dragon seneyi. Çay, Dragon çayına biri sordu bu acaba? <gülüyor> evet Hikâdaki doğru. İkinin değişikliği falan hikaye hepsini yani. Bir de falan, bir yani, <gülüyor> evet. de, yani e, rakam birazcık rakamlardan da söz etmek gerekirse. Şimdi bize gönderecekleri 75 milyon. Evet. Kıdlısı da hala hazırda bizim tarım ve suyla ilgili kullandığımız miktar 110 milyon. Evet. Yani biz halen daha 40 milyonluk bir suya ihtiyacımız var. Ve evet. gene bizim çok belirlemediğimiz hallerde, gene bizim çok belirleyemediğimiz e, şekillerde e, hızla e, işte buraya e, yeni e, özel üniversiteler yapılıyor. Evet, e, evet. E, bir şekilde e, yani Türkiye ve yönlendiriliyor. Türkiye'nin verdiği teşviklerle. Yani hızlı bir şekilde de nüfusun artacağı öngörülüyor. Hı hı. E, günün sonunda biz dönüp tekrardan yeni havuzamızdaki suları da kullanacağız. O sulara da muhtaç bir hale geleceğiz. Yani evet. bu proje pek öyle hayırlı bir proje olmayacak. Tamamen belirsiz ve yeni bir proje. Yani bu sistem ne kadar ayakta kalacak? Ee, bu boruyu geçirdiğiniz ne kadar dayanıklı olacak? Ömrülüğü ne kadardır Bunu da bilmiyoruz. Yani borularla geçirdiğiniz ee, akıntıya şuna buna basınca ne kadar evet. dayanacağını ee, geçir olan bir proje. Ve günün sonunda bahsettiğimiz gibi her şeyin meçhul olmasına rağmen 20-25 sene bir şişe <gülüyor> siz bağlıyorsunuz. Yani evet. su gelmese de bağlıyorsunuz, gelse de bağlıyorsunuz. Tabii çok doğru. Ve ondan sonra evet. Nasıl yürüyeceğini e, hiç kimse bilmiyor. Tabii bir de şöyle bir şey de var. Ee, yani normalde tarih boyunca insanlık tarihi boyunca Suna kadarsa aslında medeniyetlerde o kadar genişlemiş veya durmuş artık suyun azlığına göre. Ama burada hem Türkiye'de hem de Kıbrıs'ta şöyle bir kafa var şöyle bir zihniyet var. Yani suyu biz bir yerlerden buluruz gelişmeye işte kalkınmaya tırnak içinde gelişme ve kalkınma büyümeye devam edelim deniliyor. Şimdi tam da dediğiniz gibi su sistemi belki 1 iki sene böyle devam edecek su gelecek öyle bir yapılanma meydana gelecek Kıbrıs'ta bir sürü üniversiteler işte. ...ne bileyim golf sahaları, turizm, sürdürülemez turizm... E, ...bu bir iki sene sonra su sona erdiğinde hem iklim değişikliği yüzünden... ...hem de pek çok nedenden dolayı ne olacak o zaman? Tamamen batmış bir ekonomiyle Kıbrıs'ı baş başa bırakmış olacaklar yani. Evet. Böyle bir sıkıntı da var. Bunca Aslında evet. konuşulacak çok şey var ama bir ara verelim diyoruz Murat Bey şarkıyla... ...ondan sonra devam ederiz e, bu konularda konuşmaya. E, şimdi Ceylan Ertem'den dinliyoruz. Cennetin Irmakları denesem. Bir hayatın tükürüldüğü yerde Aktış ol cennetin ırmakları Bir bezden bebek gördüm ben orada Ahla boyalıydı tırnakları Gözlerinde uykusuz masallar Dizlerinde hala kendi çocukluğunu sallar Sürgüler çekildi sonra Çatıldı cennetin o şenkör pek gül kaşları Bu hafta su hakkında Kuzey Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti su temini projesinden bahsediyoruz. Konuğumuz da Kıbrıs'tan Murat Kanatlı. E, epey bir konuştuk. Şimdi de ikinci bölümde devam edelim. Şimdi e, bu sözleşmeye baktığımız zaman madde 5'te suyun tek bir özel şirket tarafından yönetilip tekelleşeceği e, madde 7'de de bundan bahsediyor galiba. Pardon karıştırdım. Suyun tek bir özel şirket tarafından yönetilip tekelleşmesi madde 7'de yer alan bir şey. Evet. Bu da önemli bir sorun değil mi Murat Bey? Bundan biraz Tabii belki yani bahsedebiliriz. Bu bir oluşturduğumuz, bizim de dahil olduğumuz su, su platformunun, oturtmuşturur bütün dahil olduğu, siyasi partilerin, sendikaların, e, demokratik örgütlerinin dahil olduğu, e, su platformunun en çok eleştirdiği e, konulardan biri hı hı. E, tekel olması ve Tekel olmasından da yine biraz önce söylediğim gibi 20-25 yıllık bir süreye yayıyor. Yani 25 yıl boyunca biraz önce söyledim. Yani bir belediye evet. olarak yani siz kamusal bir ihtiyacımız olsa bile ne? bu alana girip müdahale ediyorsunuz. Evet. Bu tekele e, bağımlısınız. Evet. Tabii 7. E, maddeyi okumuşken e, e, orada başka bir Orada Ankara'ya bakacağız. Ve Ankara'nın siyasi yararları ve Ankara'daki hükümetin o anki e, ne ruh ne? haline <gülüyor> diyelim. Ruh <gülüyor> haline göre biz artık burada tarım yapacağız. Evet. Yani birçok gönülen aslında bu anlaşma sıkıntılı birçok gönülen bu anlaşmanın e, handikaplar içerisinde ortada. Evet. E, halen daha da birçok da belirsizlik var. Yani bundan sonra ne olacağı belirsiz. E, maalesef e, yarın imzalanıyor ama ee, Tabi umutsuz olmamak gerekiyor. Çünkü bu anlaşılan en nihayetinde e, parlamentoları inlemene, eşitleri inlemene gelecek. Evet, devam ee, ediyor. Buradan, tabii aslında buralardan belki de yapabileceğimiz, belki de buradan yapabileceğimiz çağrı. E, Türkiye'deki SUAK e, savunucularıyla, buradaki SUAK savunucularla ortak bir mücadelesine dönüştürebilirsek e, bu süreç çok güzel olacak. Evet, Bunu doğru ortak bir mücadele alanı geliştirsek. Çünkü bu yalnızca bir ilgilendirmiyor o bölgedeki Manavdat bölgesindeki dragon çayından yaşamını kazanan insanlar açısından da önemli. E, o bakımdan bir ortak mücadeleye dönüştürülebilirse önemli olacak. Evet, çok... e, tabii bizim açıdırdaki Evet programımızın sonuna doğru geliyoruz ama e, bir yandan şeyi de söylemek lazım dinleyicilerimiz açısından. E, evet bu proje sizin de bahsettiğiniz gibi ve görüldüğünde yani incelendiğinde görüldüğü üzere e, aslında e, çok iyi niyetli e, hazırlanmış bir proje değil bir egemenlik e, aracı olarak da e, kullanılan düşünülen e, ve özellikle de e, kar e, elde etmek için e, hazırlanmış bir Proje ve anlaşma. Ee, ama bir yandan da şey Kıbrıs'ta bir su sorununun olduğu da aşikar. Ee, bunun giderilmesi için az önce de konuştuk programın başında konuştuk. Sanki bize seçenek sunuluyor. Ee, ama bu seçenek seçenek değil bir yandan da. Ama bir yandan e, Kıbrıs'ın seçenekleri var. E, siz de e, okumuşsunuzdur Murat Bey, görmüşsünüzdür. Biz basından e, bu bilgiyi edindik. E, i̇şte Kıbrıs'ın kendi varlıklarıyla e, su miktarının belli bir kısmını... ...ihtiyaç duyduğu su miktarının belli bir kısmını karşılayabileceği noktasında veriler de var. Bu yapılan e, yatırımın e, deniyor ki yüzde bir maliyetine inşa edilebilecek e, yatırımlar var deniliyor. Su tasarrufu sağlamak, gri su kullanımını e, yaygınlaştırmak gibi. Hı hı. E, bu noktada ne dersiniz Murat Bey? Yani bu projeye bir yandan hayır diyoruz ama bir yandan da evet başka çözümler var diyoruzdur değil mi? E, tabii yani şimdi e, bir kere her şey öncesinde... E, yani gene çok çok sevmediğimiz ama bir yerde bir alternatif olarak tutabileceğimiz, gene bir yerde alternatif olarak e, bulundurabileceğimiz e, deniz suyu arıtma var. Yani gene onun da ekolojik birçok sorunu olduğunu biliyoruz. Ekolojik e, şeyini biliyoruz ama takviye olarak sağlanabilir. Ama e, bunun haricinde e, Kıbrıs'ta maalesef ciddi bir e, şey kanalizasyon altyapısı yok. Atık suyun kullanılması imkanları yok ee, örneğin halen daha merkezi hükümetin e, Bürokratik engellerinden dolayı e, Şeyi kullanamıyoruz Nefkoşa'da iki toplumlu Kıbısırımlarından Kıbısır'dan ortak Bir e, arıtma tesisi var Ve bu tesis 15 milyon metreküp Yıllık su üretebilmektedir Ve biz hmm. bu suyu halen daha e, Çeşitli gerekçelerle e, Kullanıma sokamadık En azından tarıma olsun Kullanıma hmm. sokamadık Diğer yerlerde de Şeyler, atık su çok çok zayıf Evet kısaca de, alabilirsek Çünkü programımızın sonuna geliyoruz Murat Bey 2-3 e. cümleyle Evet maalesef bitmek zorunda programımız Evet. <gülüyor> program yetişmiyor Evet maalesef, <gülüyor> <gülüyor> maalesef. <gülüyor> Evet yani her şerefesinde bu bir e, şey, basında söylendiği haliyle barış projesidir mi aslım projesidir. Hı -hı. Bu tipik bir suyun özelleştirme projesidir. Bu tipik bir şekilde Dragon çayının, e, dragon Çayı'ndaki suyun e, Kıbrıslılara satılma projesidir. Hı -hı. Bununla ilgili olarak burada e, direnenler var. Burada direnmeye kararlı olanlar var. Hı -hı. E, umarız ki e, Türkiye Cumhuriyeti'nde de su savunucularının bu mücadeleye en temel süre bir dayanış bu ortaya koymasıdır. Evet. Umudumuz odur. Çünkü meclislere gelecek. Meclislerin önünde Ankara'da ve Boşa'da iç zamanlı eylemler gerçekten bu bu süreçte bizim için değerli olan bir hareket olacaktır. Evet. Bunu evet. Hı -hı. Çok teşekkür ediyoruz. Biz bu de dileklerinizi biz de zaten destekliyoruz. Takipçisi olacağız. Hepimizin meselesi çünkü. Evet. Su Hakkı'nda bu haftalık bu kadar diyelim. Hoşçakalın. Su Hakkı